Değerli dinleyiciler Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun inşallah diyoruz Ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hepinizin ve ona inanan ...tüm müminlerin üzerine olsun... ...diyerek... ...yine... ...onun sallallahu aleyhi ve sellem... ...o... ...güzel dudaklarından dökülen... ...her biri... ...bizim için... ...adeta... ...cennete... Götürecek işaret taşlarından birisi olan hadisi şerifle sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyenler. Hazreti Ali radıyallahu an Resulullahın aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. <gülüyor> Cennette öyle odalar var ki içinden dışarısı Dışarıdan da içerisi görünür Bunun üzerine Bedevinin birisi Ya Resulallah Bu odalar kime aittir Diye sordu Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam Tatlı konuşan Yemek yediren Oruca devam eden Ve insanlar uyurken Geceleri namaz kılanlara Aittir buyurdu Bunu bir daha tekrar ediyorum Değerli dinleyenler Tatlı konuşan Yemek yediren Oruca devam eden Ve insanlar uyurken Geceleri namaz kılanlara aittir Buyurdu cennetteki Bu odalar Yine Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten Resulullah'ın Aleyhisselatü vesselamın Şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Kıyamet günü Meclisime en yakın ve benim için en sevgili olanlarınız, Ahlakça en güzel olanlarınızdır. Kıyamet günü benim için en sevimsiz ve bana uzak olanlarınız da, Saçma sapan konuşan boş boğazlar ve mütefehik olanlarınızdır. Sahabiler, diğerlerini biliyoruz. Fakat bu mütefeihikler kimlerdir ya Resulallah diye sordular. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam kibirli olanlardır buyurdu. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam kibirli olanlardır buyurdu. Evet değerli dinleyenler. Ebu Hureyre radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadisi şerifte her ifadesi Lali Güher Efendiler Efendisi şöyle buyurmuştu hadisi şerifinde Çok gülmeyiniz zira çok gülmek kalbi öldürür Evet geldik bugünkü öykümüze değerli dinleyenler Bugünkü öykümüzün adı Sesler Babam bizler artık yaşlandık diyordu Ahirete yolcuyuz Yolcular gideceği yeri düşünmeli Babaannem Şakacı bir ifadeyle Ağzından yel alsın ayol diye atıldı Ben bile daha yolculuk falan düşünmüyorum Eniştem Düşünmemek neyi değiştirir ki Diyerek söze karıştı Hem ölümden korkmamak için Hazırlığımızın tamam olması gerekmiyor mu Anneannem o yumuşak sesiyle ben hasta olduğum için bu Ramazan ancak 10 gün oruç tutabildim diyerek araya girdi. Onları kaza etmeden ölürüm diye aklım çıkıyor. Daha sonra ben devreye giriyor ve anneanneciğim diyordum sen korkarsan biz ne yapalım. Şimdiye kadar bir vakit namazını bile kaçırmadığını biliyoruz. Ve konuşmalar böylece sürüp gidiyordu. Uzanıp teybi kapattım. Yıllar önceki bir aile toplantısında gizlice kaydettiğim seslerde bunlar. Elimde olmadan gözlerim dolmuş ve içimi bir burukluk kaplamıştı. Oturduğum yerden başımı yavaşça kaldırarak şehrin hemen dışındaki tepeye baktım. Babam. Şimdi o tepedeki kabristanda Bir selvi ağacının altında yatıyor Babaannemi de Vasiyeti üzerine Yüzlerce kilometre ötedeki bir kabristana Dedemin yanına defnettik Eniştemle anneannem ise Şehrin diğer ucundaki bir tepede Yan yana yatıyorlar Eskimiş teybimin başına dönüp Mikrofonu elime alıyorum Biraz sonra kaydedeceğim sesleri İleride çocuklarım dinlerken acaba ben hangi kabristanda yatıyor olacağım... dinleyenler. Bunu söylüyoruz, okuyoruz, dinliyoruz ama yine de nefis bir gün kendisinin de öleceğini, bu dünyadan göç edip gideceğini, dünya hayatının bir gün son bulacağını, dünyada Mal, mülk, makam, şan, şöhret, nam, güzellik, yakışıklılık, güçlülük, kuvvetlilik, gençlik, her şeyin elden çıkacağını bir türlü kabul etmiyor değerli dinleyenler. Kabul etmek istemiyor. İşte burada yine Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın... ...hani... Uhut dönüşü şimdi küçük cihattan döndünüz büyük cihada başlıyorsunuz demesinin önemini zannediyorum bir daha anlıyoruz eğer biz ölüm gerçeğini idrak edebilsek bir mümin bir vakit namazı kaçırır mı Allah aşkına Ölüm gerçeğini idrak edebilsek bir harama bakar mıyız Allah aşkına? Bir haram lokmaya el uzatır mıyız? Rüşvete tevesül ederler mi Birilerin Başkasının malını milletin malını hortumlarlar mı? Başka ülkeleri gasp ederler mi? İşgal ederler mi? Hak hukuk tanımadan, Kişi hakkı çiğneme noktasına giderler mi? Ölüm, Meselesini çok iyi idrak etmiş olanlardan, O devasa kamet, Hazreti Ömer radıyallahu an Bir gün, Yolda giderken, Ayağıyla, Yol üzerinde Taşları yol kenarına iti veriyor Yol kenarına Onu Vurarak Yolda müminlere Zarar vermemesini Rahatsız etmemesi için Yolda giderken bile O yolda gitmenin hakkını verme Bir iş yapma Mülahazasıyla yine bir taşa biraz dokunu verince o taş gidiyor karşıdan gelen bir müminin bir Müslümanın ayağına deği veriyor. O nasıl değdi, ne kadar değdi, karşıdakinin canını acıttı mı bilemiyoruz ama Hazreti Ömer Efendimiz bundan ciddi müteessir oluyor. Tabi. O geçip gidiyor, Hazreti Ömer de geçip gidiyor. Fakat hani biz insan hakları diyoruz ya. Hak hukuk diyoruz ya. Bugün maalesef o hak ve hukuku işletemediğimizden dolayı günümüzün insanları sözde hak hukuk dağıtan o insan hakları mahkemesine Müracaat ederek Haklarını Almak için insan hakları mahkemesine müracaat ediyor Halbuki Hani Üstad Hazretlerinin Haksızlığı Hak iddia eden adamdan Hak iddia etmek Haksızlıktır diyor Bunun için Bir dönem başörtülü insanlar müracaat etti. Bir dönem inancından dolayı, hanımının başörtüsünden dolayı, namazından dolayı, dini inançlarının gereklerini yaşadığından dolayı çalıştığı yerden resen emekli edilen, her türlü hakları elinden alınan hem de bu ülkenin en değerli kurumlarından ihraç edilen insanlar hiçbir suç unsuru olmazken ihraç edilmesine rağmen sözde o insan haklarına müracaat edip maalesef elleri boş döndüler. Onun için eğer biz elimizdeki bu değerleri işlettiremezsek, İşlettirmemeye devam edersek Başkalarının kapısında Bar olmaktan kurtulamayız Değerli dinleyenler İşte Kıyamete kadar gelecek Bütün insanlara Yaşantısıyla ders veren Hazreti Ömer Efendimizin içinde bir ukdedir o Sonrasında Bir süre geçer ki Bir yıl gibi bir süre o insanla bir yerde karşılaşır. Görür o insanı. İşte yakalamıştır Hazreti Ömer. Onun hakkını verme adına... ...helalleşme adına... ...o taş onun ayağını incittiyse... ...onun gönlünü alma adına bir fırsat Allah ona vermiştir. Hemen onun yanına gider. Bir miktar para veya altın... Bunu al kendine harçlık et der. Adamcağız Ömer bunun için verdi diye hayret eder. Şaşırır. Ey emir el Müminin benim harçlığım vardır. Paraya ihtiyacım yok. Peki der hac dönemi yaklaşıyor. Sen hacca gitmeyecek misin? Gideceğim der. E al bunu haçta harçlık yaparsın kendine. Masraf edersin. Ey emir el Müminin benim haşta harçlayacağım param da var. Onun için istemiyorum der. Yahu ah şunu da bana hakkını helal et der. Ya Ömer ne hakkı deyince bundan bir yıl önce seninle karşılaştığımızda hani bir taş senin ayağına değmişti ya o taşı ben vurmuştum. O gün bugün hep aklımdaydı. Deyince adam o zaman hatırlar bir yıl önce Hazreti Ömer'le karşılaştığını ve ayağına taşın değdiğini. Ya Emir el Müminin ben onu unuttum gitti zaten çok da acımamıştı ki deyince Hazreti Ömer ben hiç unutmadım ki der. Ben onu hiç unutmadım ki al kardeşim şunu da hakkını bana helal et der. Allah aşkına Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bunu dedirten nedir acaba? Onun bu muhasebesine vesile olan nedir acaba? Ölüm gerçeğinin idrak edilmesi meselesidir değerli dinleyenler. Ben kendi nefsimde dahil inanın ölüm gerçeğini anlamıyoruz anlamak istemiyoruz idrak etmiyoruz edemiyoruz Üstadın ifadesiyle ömür sınırlı ömür dakikaları sayılı vazifeler pek çok ve biz şu dünya hayatında ahiretimizi kazanmak zorundayız değerli dinleyenler sermaye iyi veriyor. Gün geçtikçe eriyen bir ömre sahibiz. Gün be gün, ay be ay, yıl be yıl, saat be saat, dakika be dakika ömür eriği veriyor. Ve bizler her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşıyoruz. Bir gün daha yaklaşıyoruz, bir ay daha yaklaşıyoruz, bir yıl daha yaklaşıyoruz. Ve bir gün gelecek... O saatin tik takının durduğu gibi kalbin tik takı da duracak ve bizim için her şey bitmiş olacak. Belki o zaman öyküde bahsedildiği gibi torunun annesini, babasını, anneannesini, babaannesini dinlediği gibi bizden sonrakiler, sizden sonrakiler de sizin görüntülerinizi CD'lerde veya videolara çekilmiş ses ve görüntülerinizi seyredecekler. Bizim şimdi dinlediğimiz ve seyrettiğimiz gibi. Onun için bizim için bir sermaye. En kıymetli sermaye. Ve dünyada en pahalı şey nedir derseniz. En değerli şey nedir derseniz. Ben buna derim ki ömür sermayesi. Hayat zamanı. Dünyada en pahalı şey o. Çünkü tekrarı yok. Telafisi yok değerli dinleyenler. En pahalı, en kıymetli. Bir hastaneye gidin. Son anlarını yaşayan bir hastaya sekeratta sorun. Çok zengin de olsa, malı mülkü de olsa bir ay daha yaşayacaksın. Servetinin yarısını vermenin karşılığında deseniz, bir ay yaşayayım da servetimin yarısı gitsin der. Yeter ki bir ay daha yaşayayım, o bir ay içerisinde yapamadıklarımı yapmaya, imal ediklerimi telafi etmeye ve bazı hususları temizlemeye, telafi etmeye çalışayım bir ay, bana müsaade edilsin, servetimin yarısı gitsin diyecektir. İşte, bizim için her gün, her ay, her yıl bize verilmiş ve en değerli, en pahalı bir sermaye değerli dinleyenler Ne olursunuz bu meseleyi her gün kendi zihninizde kendi düşünce dünyanızda bir tefekkür edin bunu Evet, i̇şte o ömür sermayesini Çok iyi değerlendirenlerden birisi Bakın ömrünü nasıl değerlendirmiş Ne yapmış O Rabbine karşı tam bir itimat ve güvenle yaşıyordu Sultanı bulanın Gamı kederi kalmaz Ona müracaat eden Eli boş dönmezdi Eli kısa Kısa Ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısaydı insanın. Acizdi, her şeyden çabuk üzülebilir, yıkılabilirdi. O, kainatın en nazik ve nazenin misafiriydi. Fakat olsun, bütün bunlar acize merhamet eden, sonsuz kerem sahibinin kapısında sermaye olduktan sonra insan için tasalanmaya gerek yoktu. Sermayesiz insanın bir çiçeği baharı istediği gibi ebedi cenneti istemesi onu ezel ve ebed sultanına ilticaya yöneltiyor. Hiçbir şey yokken her şeye kavuşturuyordu. Ölüm yoktu. Ölümü öldüren, ebede yürümek isteyen insanın önündeki taşı kaldıran Allah vardı. Celle Celaluhu. İman hem nur hem kuvvetti. Mutlak hakikati bulan yanılmaz Sonsuz kudrete dayanan mağlup olmazdı küreyi arz Bomba olsa onu korkutmaz İpini sahibinin elinde görür Harika bir icraatı der seyrederdin Elbette Bir makinisti olduğunu Ve kendisine çizilen istikamette hareket ettiğini bilen küçük bir çocuk Treni sevinçle seyreder Bunları bilmeyen cesaretiyle meşhur insanlar Tepesinden ateşler savuran kükremiş bir canavar geliyor vehmiyle kaçardı Bu güven ve itimadı yakalayanı Müslümanların maddi imkansızlıkları Kur'an'ın muhakkat sahipsizliği yıldırmaz Gayretini ve şecaatini arttırırdı Hak aliydi ve hak ettiği yeri alacaktı her geceden sonra bir nehar yani bir gündüz, her kıştan sonra bir bahar vardı. Küçülen ve bir sınıf haline gelen dünya, yeniden Kur'an'ın sesine kulak verecek. Ekmeli mükemmel rehberini Aleyhissalatu vesselam'ı bir kez daha dinleyecekti. Amerika ve Avrupa İslamiyet'e dehalet edecek. Yine hayır galip gelecek İnsanlık uzun süre başını taştan taşa vurup avare avare dolaşmaya tahammül edemeyecekti. İkrama masar kılınan insan insanlık onurunu kendi ayakları altında daha fazla çiğneyemeyecekti. Çoktan buzlar çözülmeye, karlar erimeye başlamış, bahar çiçekleri başını çıkarmıştı. Artık Anadolu'nun ve insanlığın sinesinden bunu çıkarıp atmaya kimsenin gücü yetmeyecekti. Bayram Yüksel ağabeyin kalbine bir gün bir avuç nur talebesi biz yazıyor biz okuyoruz diye gelmiş. Üstad hazretleri birden bu nurları bütün kainata okutturacağım demişti. Onun naklettiğine göre yine bir gün dersten sonra üstadımız evlatlarım ''Siz zannediyormuşsunuz ki biz 5-6 kişi ders yapıyoruz. Biz bu dersimizle Anadolu'da binler ders yapan cemaatlerin arasına manen giriyoruz, beraber ders yapıyoruz.'' buyurmuştu. Ona onca olumsuz şartlara rağmen o sarsılmaz metaneti veren işte Rabbine ve ona ait hakikatlere duyduğu bu güvendi. ''Kim var?'' diye sağına soluna bakmadan ayağa kalkmış kollarını açarak insanlığı yöneldiği çıkmaz sokaklarını kurtarmaya çalışmıştı o günden sonra belki kimse o kadar yalnız kalmadı hicranlı hayatı yalnız başına kardeşleri adına o göğüslemiş ve arkasında ışıktan bir şehrah bırakmıştı bu yolun sarp ve yokuş uğraklarına gelenler Ondan o sarsılmaz metaneti alacak, o bir kez daha yaşadığı çekirdek hayatıyla rehberlik ve örneklik yapacaktı. Davasına ve kendisine olan güveni, onu daha çocukken kendisi hakkında, o henüz bir çocuk olduğundan kabili hitap değildir diyen Şeyh Emin Efendi'ye karşı, ''Efendim beni imtihan ediniz.'' Kabili hitap olduğumu ispat etmek isterim şeklinde konuşturmuştu. Üstadımız o günlerde 15-16 yaşlarındaydı. Şeyh Emin Efendi'nin üç sene mühlet vererek cevaplamasını istediği edebi ve ilmi soruları üç günde cevaplamıştı. Nesiller bu güven ve itimatla beslenmeli, büyütülmeliydi. Zira Allah. Kuluna zannına göre muamele ediyor, itimadına göre ihsanda bulunuyordu. Belki de o hali bir dua olarak kabul ediliyor, samimi inanca ve itimada mükafat veriliyordu. Kore'ye bir nur talebesi göndermek istemiş, inkâr-ı uluhiyete karşı Kore'ye gitmek lazım demişti. Ceylan ağabeyi veya Bayram ağabeyi düşünüyordu. Nasip bayram ağabeyindi Kore'de kurşun yağmuru altında kalmış Kurşun isabet etmemiş Başına koca havan topu düştüğü halde Sadece miferinde ufak bir çukur oluşturmuş Kendisine bir şey olmamış Çatışmada düşman askerlerinin ortasında kalmış Onu kimse görmemişti İnayet altında himaye edilmişti koruyan Allah'tı celle celaluhu. Üstadımız ağabeyimizi gönderirken kendi cevşenini vermiş, 7 kat muşamba yaptırıp yanında taşımasını istemiş. Hiç korkma. Korktuğun zaman beni hatırla. Bizler daima inayete rabbaniye altındayız. Hiç merak etme. Cenabı Allah senin yardımcın olsun diye dua etmişti. Ağabeyimiz cephede hiç namazını aksatmamış, korktuğunda üstadını hatırlamış, ezan okumuştu. Bir vesile ile ulaşmış, üstadımız ahbabım dediği Japon başkumandanı vefat ettiği için eserleri orada yaşayan ve neşrederiz diyen kazan Türklerine bırakmıştı. Hazreti Hamza, Gavs-ı Azam gibi zatların vefatlarından sonra da tasarruflarının devam etmesi, talebeleri ile ilgilenmesi gibi Üstadımız da sıkıştığında beni hatırla diyerek imdadına yetişeceğini ima ediyordu. Bunun Kore'de vesaire yerlerde yüzlerce misalini yaşamış olan ağabeyimiz sözlerini şöyle tamamlamıştı. ''İnşallah nasıl dünyada iken bizleri muhafaza, hem himaye ediyordu, öyle de ahirette de himaye ve şefaat eder. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti darini netice verir.'' Demişti zaten. Ağabeyimiz görevini gönül huzuru ile tamamlamış, Saadetli hizmetlerine dönmüştü Allah'a itimadı tam olduğu gibi insanlar arasında da güvenin timsaliydi O emin elçinin Sallallahu aleyhi ve sellemin Emin ümmetiydi Ve insanların güvenini sarsacak Üzerine haklarını alacak bir şey yapamazdı Değerli dinleyenler Sizler Sanayici olabilirsiniz, tüccar olabilirsiniz, İhracatçı, ithalatçı olabilirsiniz, Ev hanımı olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, İdareci veya idare edilen, çalışan veya çalıştıran, Amir veya memur, işçi veya patron olabilirsiniz. Ancak hepimizin çok dikkatle, temkinle davranması gerektiği, ...hassasiyet göstermesi gerektiği bir husus var... ...değerli dinleyenler... ...bizler... ...Allah'ın kulu... ...nebiler nebisinin... ...aleyhissalatü vesselamın ümmeti... ...İslamın müntesibi... ...Kuran'ın talebesiyiz... ...onun için... ...yaptığımız... ...her yanlış... ...hayatımızdaki her yamukluk bağışlayın. Müslümanlara mal edileceğinden dolayı her hal ve hareketimize dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Eğer ki bir camianın içindeyseniz, bir cemaatin içindeyseniz, bir tarikatın ...bir derneğin içindiyseniz... ...hani... ...sivil toplum örgütleri deniliyor ya... ...bir sivil toplum örgütlerinden... ...birisinde... ...faaliyet gösteriyorsanız... ...insanla... ...millete, ülkeye... ...veya Allah'ın yaratmış olduğu canlılara... ...hizmet ediyorsanız... ...sizin yaptığınız bir yanlış... İçinde bulunduğunuz camiaya mal edileceğinden dolayı o camiayı lekeleyeceğinden, lekeleyebileceğinden, zan altında bırakacağından dolayı her hal ve hareketimize çok dikkat etmemiz gerekir değerli dinleyenler. Onun için eğer yapmış olduğumuz bir yanlışla Müslümanla ki kimse leke süremez de. Müslümanları zan altında bırakmış isek, kendi camiamızı zan altında bırakmış isek, yarın Mahkeme-i Kübra'da o camiadaki bütün fertler gelip bizim yakamızdan yapışacaktır değerli dinleyenler. Hani hatırlarsınız daha önce gıybetle ilgili bir mevzuda büyüğümüzün ve benim bahsettiğim gibi, bunun altını çizerek ifade ediyorum. Bir cemaati, bir derneği, bir camiayı, bir grubu gıybet ettiğiniz zaman yani falancalar da şöyle canım dediniz. Bu cemaat gıybeti öyle tehlikeli ki bir şahıs gıybetinden çok daha tehlikeli. Bir şahsın gıybetini ettiniz diyelim ki gidersiniz o şahsı bulur helalleşir ve işi bitirirsiniz. Ama bir faaliyeti, bir hizmeti, bir cemaati, bir derneği, bir vakfı o yola hizmet eden insanları düşünün. İşte camianın kıybetini ettiğiniz zaman o hizmete, o camiaya gönül vermiş, destek vermiş, onun başlangıcından günümüze kadar o işe hizmet etmiş bütün insanları, belki çoğuları ebedi aleme göç etmiş, gitmiştir. Onlarla hepsiyle helalleşmeniz lazım gelir değerli dinleyenler. Onun için sakın ha sakın, hangi camia, hangi grup olursa olsun, Müminler olarak biz Müslümanlar, dudaklarımızı gıybetten, bu fert bile olsa bir kişi de olsa, Gıybetten uzak tutacağız ama toplum gıybetinden, cemaat gıybetinden, camia gıybetinden daha da daha olabildiği kadar kendimizi uzak tutacağız değerli dinleyenler. Yüzde yüz haklı olsak bile, yüzde yüz o camia o işi yapmış olsa bile. Zaten yaptığı işi söylersek gıybet, yapmadığı işi söylersek iftira biliyorsunuz. Onun için, bu münasebetle şunu da arz edeyim size. Bazen, birisi bir şey söylüyor. Ya bak, bunu istersen söyleme, gıybet olur falan deyince, E ben onun yüzüne de söylerim. Bak şimdi, tamam sen onun yüzüne söylersen git yüzüne söyle. Senin onu yüzüne söylemen, başka yerde söylemeni gıybet olmaktan çıkarmıyor ki. Bunun altını bir daha çiziyorum değerli dinleyenler. Siz diyelim ki benim hakkımda veya bir ağa şahsın hakkında yüzüne söylüyorsunuz. Ya sen de şöylesin sen de böylesin sen şöyle yamuk adamsın işte senin sohbetinde çekilmiyor artık bu adam. Yeter artık başımızı şişirdiğin falan benim yüzüme söylüyorsunuz diyelim ki. Veya başka birisine sen şöyle adamsın böyle adamsın yüzüne söylüyorsunuz. Bunda bir beis yok yüzüne söylüyorsunuz adamın. Ama yüzüne söylediğiniz o insana, o söylediğiniz sözleri başka bir toplulukta başka bir insana söylediğiniz zaman yine gıybet etmiş oluyorsunuz değerli dinleyenler. Yine gıybet etmiş oluyoruz değerli dinleyenler. Bizim o şahsa yüzüne karşı söylememiz başka bir yerde başka bir şahsa o sözü söylediğimizde o sözü gıybet olmaktan çıkarmıyor. ...yine gıybet etmiş oluyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Onun için... ...ne olursunuz... ...mümin güzel insandır. Hani... ...bir yerde Efendimiz diyor ya... ...o Allah ve Resulünü sever diye birisi için. Şu kalplerimizi... ...hani şu deterjanla bu deterjanla değil. İhlasla, samimiyetle, muhabbetle. Hani bizler muhabbet fedaisiz diyor ya. Müminleri sevmeye çalışalım. Mümin güzel insandır. Mümin güzel insandır. Eğer iman etmiş ise. Ama gerçekten iman etmemiş ise bizim yapacağımız bir şey yok. Peygamber amcasına bir şey yapamamış. Biz ne yapabiliriz ki? Ama günah da işlese. Yanlış da yapsa Hata da etse Mümin güzel insandır değerli dinleyenler Onun için O güzellikleri Bu gibi şeylerle Çirkinleştirmeyelim Kirletmeyelim bu güzelliğimizi Hiçbir mümin Başka bir müminin Aleyhinde konuşmamaya söz versin Değerli dinleyenler Çünkü gıybet tabiri caizse avan bir ifade ama anamızı ağlatıyor. İflahımızı kesiyor. Ve gıybet ettiğimiz kadar İslam'ı konuşsak, İslam'ın derdiyle de dertlensek sen ne dünyada birçok meseleyi halledersin inşallah. Ve büyüğümüzden dinlediğim o sohbet beni de ciddi şekilde sarstı. ...bir ifade orada. Hani Hoca Efendi diyor ya... ...senede... ...her gün demiyorum. Ayda bir gün de demiyorum diyor. Senenin 365 gününde... ...her gün demiyorum, ayda bir gün de demiyorum. Senede 6 gün diyor. İslam'ın derdiyle dertlenmiş. Sabahlara kadar... ...o dertten kıvranan, uyuyamayan... ...deli tavuk gibi gezen... ...İslam'ın derdiyle... ...uyuyamayan altı gece... ...sabahlara kadar... ...Müslümanların... alem İslam'ın derdiyle... ...dertlenmiş kaç insan var... ...kaçınız var diyor... ...ve kendi hayatıma baktım... ...İslam'ın derdi... ...Filistin... ...Irak, Afganistan... Güneydoğu, şurası, burası, dünyaya gidilen ülkelerde daha fazla yapılması gereken işler olduğu halde yapılamayışı, bazı yerlere gidilemeyişi, birçok insanların el uzatılma beklenirken uzatılamayışı, bunun derdiyle sabahlara kadar uyuyamayıp, onun ifadesiyle deli tavuk gibi gezdiğim gece zannediyorum yok. Hal bu ki bir yakınımız ameliyata girse, ölmek veya ölmemek gibi bir durumda ameliyata girse, ameliyat da uzun sürse, gece ameliyata alsalar hastayı, sabaha kadar biz o ameliyat hanenin önünde gider gider geliriz. Acaba ne oldu? Çocuksa çocuğum, eşimse eşim, annemse annem, babamsa babam, kardeşimse kardeşim, ablamsa ablam neyse. Acaba ne oldu? E, şu anda alemi İslam'ın durumu bir yakınımızın durumundan, ölmesinden veya kalmasından çok daha önemli değerli dinleyenler. Onun için güven dedik. O emin elçinin aleyhissalatu vesselamın emin ümmetiydi ve insanların güvenini sarsacak, üzerine haklarını alacak bir şey yapamazdı. İnsanların kendisinden emin olmadıkları, güvenmedikleri birisi hakkı neşredemez, nasihatteki tesiri koruyamazdı. Nasihin tavsiyelerinin tesiri kendisine duyulan güvene bağlıydı. Üstadımız... Bu mevzuda da enfes bir numuneydi. Daha sonra Van milletvekilliği yapan Kinyas Kartal da, Üstad ile birlikte batıya sürgün edilenler arasındaydı. Kendisini onun dostu olarak göremiyor. Dostluk nerede, biz nerede, ben seydanın hayranıyım diyordu. Sürgün esnasındaki hatırası, Üstadımızın güvenilirliğinin küçük bir numunesiydi. Trabzon'da telaşlı bir hali vardı. Sebebini sorarak öğrendim. Yolda kızakçılardan emanet aldığı gözlüğü ...geri vermeyi unutmuş... ...gözlük kendisinde kalmıştı. Telaş ve heyecanla kızakçıları arıyordu. Kimsenin en ufak bir hakkı kendisinde kalsın. Ötelerde hesaplaşsın istemiyor. Orada sıkıntı çekmektense... ...burada telaşını yaşıyordu. Üstadımız, hayatı boyunca müsbet hareket etmiş... ...hep iyiyi, güzeli, doğruyu yapmayı tavsiye buyurmuştu. Daha çocukken, o ateşin zekası ile... ...aşiretler arasındaki anlaşmazlıkları sulh ile çözmeye çalışmış... ...onlara en güzel yolun barış yolu olduğunu göstermişti. Başkalarının hata yapması... Müslümana hata yapma hakkı vermezdi. El ne yaparsa yapsın, o kendisine yakışanı yapacaktı. Emin insanlar her zaman emniyetin temsilcisi olmalıydılar. Onlardan kimse kemlik görmemeli, öldürmeye gelen dirilip gitmeliydi. Güvenlik güçlerinin ilmi, dini faaliyetleri menfi oluşumlar olarak görmelerinden, Onlara böyle tanıtılmasından fevkalade rahatsız oluyordu. Güya özel ve aleyhte bir oluşum vardı ve onlar haşa gizli emeller taşıyordu. Halbuki o hiç kimse hakkında olumsuz düşünmeyi bilmiyor. Bir araya gelenleri Allah'a, Resulullah'a olan sevgileri bir araya getiriyordu. Üstadımız Afyon hapsindeyken Zübeyir ağabey tahliye olmuş... Fakat Afyon'u terk etmemiş, orada bir ev tutmuş, da dışarıdan hizmet etmişti. Daha sonra üstadımız da Zübeyir ağabeyin tuttuğu o evde iki buçuk ay kalmıştı. Sungur ağabey o günlerde üstadın talebelerini polislere işte bunlar Türk milletinin medarı iftiharlarıdır diyerek tanıttığını anlatıyordu. Bundan maksadı onların yanlış kanaatlerini tasihti. Afyon Mahkemesi'nin karal celsesinde son sözü sorulduğunda verdiği cevap aynen şöyleydi ve verdiği şu cevapta aynı maksadın ve hakikatin ifadesi. Eğer suç varsa bütünü benimdir. Diğer arkadaşlarımın hiçbir suçu yoktur. Biz Kur'an'ın hizmetkarıyız. Asayişin manevi muhafızlarıyız kendisini müsbet harekete mecbur gören nur talebelerinden kimseye zarar gelmezdi ve gelmeyecekti. Onlar adeta güven ruhunun ve düşüncesinin cisimleşmiş halleriydi. Küfrün bel kemiğinin kırıldığına olan inancı da merak etmeyin diyerek gönülleri teskin etmesi de beni anlayamadılar diye düşünmesi de bu güvenindendi. Bayram ağabey, Rabbine itimadından gelen tevekkül ve güvenini şu şekilde anlatıyordu. Üstadımız daima derslerinde, ''Kardeşlerim, bizim vazifemiz ihlas ile iman ve Kur'an'a hizmet etmektir. Ama bizi muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek, muarızları kaçırmak ise vazife-i ilahiyedir. Biz buna karışmayacağız.'' Mağlup da olsak maneviye ve hizmetimize Noksanlık vermeyeceğiz Bu noktadan kanaat etmek Lazımdır Mesela bir zaman İslam'ın Büyük bir kahramanı olan Celaleddin Harzemşah'a demişler Cengiz'e karşı Muzaffer olacaksın O demiş vazifemiz cihad etmektir Bizi galip etmek Vazife-i ilahiyedir Ona karışmam ben de o kahramanı İslam'a iktidaen benim vazifem hizmet-i imaniyedir. Kabul ettirmek Cenabı Hakk'a aittir. Vazifemi yaparım. Cenabı Allah'ın vazifesine karışmam derdi. İnsanlar sadece Rablerinin hoşnutluğunu aramalıydı. O hoşnut olduktan sonra başka şeylerin ehemmiyeti yoktu. Kendisini bu kadar duru niyetlere kilitlemesi de Rabb'e itimadının eseriydi. Davasından da, anlattığı şeylerden de emindi. Nur külliyatında siyasi bir mevzu olup olmadığının... tetkiki için, ehli vukuf adı altında birkaç memur görevlendirilmiş. Bunun üzerine Bedu Hazretleri, bu vukufsuz ehli vukuf, Risale-i Nur'u tetkik edemez. Ankara'da yüksek İlmi bir ehli vukuf teşkil edilsin, Avrupa'dan feylezoflar getirilsin, eğer onlar bir suç bulurlarsa en ağır cezaya razıyım demişti. Davasından bu kadar emin olmak tam bir imandan ve yaptığı şeylerin doğruluğunun idrakinde olmaktandı ki o çelik irade ve duruş mukava kadar mukavemetsiz nesillere ne kadar da elzemdi. Evet değerli dinleyenler Cenab-ı Hak bizlere de öyle bir şuur nasip etsin inşallah Ve Rabbim bizi de aynı duygu aynı düşünceyle serfiraz eylesin diyoruz Bir sohbet programının da yine burada sonuna geldik Kısa bir aradan sonra yine her zaman olduğu gibi Aile İlmi hali bölümünde Yine sizlerle beraber olacağız Değerli dinleyenler Leblerimle emrine amadedir canım benim Alda bir Buseyle öldür Haydi cananım benim Lal olur birden dilim Bilmem neden görsem seni Görmesem kalmaz kararım Dinmez efkanım benim Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Mübtelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet. Az mı Hicranım benim Lebelerimle em. if it Sebepten her geçen gün düştü dermanım beni Yok teselliden nasibim vermem Seyin bunca eziyet, azma hicranım benim. Kan tutar sen her bakışta, kas edersen canıma. Yar sar merhem ol da, akmasın kanım benim arifemr her ne etsen razıdır fermanına sahibimsin hem efendim hem de sultanım beni sahibimsin Değerli dinleyenler geldik bugünkü aile ilmi Hali bölümüne. Bugünkü aile ilmi Hali bölümünde şöyle bir husus var: kadın kocasından boşanmayı isteyebilir mi? Demiş. Günümüzde hemen birçok kimsenin kafasında yeri etmiş peşin bir hüküm vardır. İslam'da kadının sözünü kimse dinlemez. Hep erkeğin dediği olur Kadınınla asla Evet Yaygın olan kanat böyle Yaşanmış gerçekler nasıl acaba Buyurun yaşanmış tarihi bir gerçeğe bakalım Bakalım da İslam'da kadın sözünü dinletebiliyor mu Hatta isterse kendini nikahlı kocasından dahi boşlatabiliyor mu Bir görelim Medine'li Sabit bin Kays sahabenin ileri gelenlerindendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmetten asla geri kalmaz sözünden ise bir an olsun dışarı çıkmazdı. Efendimiz de onu çok severdi. Hatta bir küçük hatası yüzünden aşırı üzüntüye kapılan sabiti teselli ederek Sabit cennetliklerdendir buyurmuştu İşte bu sabitin aile içi bir sıkıntısı vardı Hanımı Cemile sabite bir türlü ısınamamış Onu sevememiş İçindeki ilgisizliği yenip de bir gün olsun sevgiyle muhatap olamamıştı Cemile bir kadın olarak iç dünyasındaki bu fırtınayı kime anlatabilirdi? Kendisini kim dinlerdi? İslam'da kadın dinlenir miydi? Önceki devirde kadının söz hakkı yoktu çünkü. Cemile tereddütler içerisinde doğruca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuruna girdi. Olanca cesaretini toplayarak kimselere açamadığı iç dünyasını Efendimiz'e açtı. Ya Resulallah dedi. Beyimin İslami yaşayışına diyeceğim yoktur. Ahlakından da şikayetçi değilim lakin ben onu bir türlü sevemedim. Bu halimle ona isyan etmekten, isteklerine ters bir karşılık verip kötü bir sonuca düşmekten korkuyorum. Söyleseniz de beni boşasa, o kendisini sevmeyen bir hanımı zorla nikahı altında tutan adam durumuna girmese... Ben de dinime zarar verecek bir itaatsizliğe doğru kaymasam. Efendimiz iç dünyasını bu nitelikte anlatan Cemile'yi tepkiyle değil ilgiyle dinledi. Bir hanımı sevemediği erkekle bir arada kalmaya mecbur etmeyi zaten münasip de bulmuyordu. Ancak beyi ne diyecekti? Boşamak istemezse zorla boşayacaksın da denemezdi. Bir de onu dinlemek gerekirdi. Nitekim öyle de yaptı. Cemile'nin duygularını, düşüncelerini... ...aynen Sabit'e aktararak onu da dinledi. Anlaşılan Sabit Cemile'yi seviyordu. Ama Cemile'nin kendisini aynı sıcaklıkta sevmediğini... ...tek taraflı sevginin mutluluk getirmeyeceğini de biliyordu. Nasıl bir çare bulunabilirdik? Düşünmeye başladı... Gözlerini diktiği sabit noktadan başını kaldırıp dedi ki: Ya Resulullah, Cemile'ye nikahta en değerli bahçemi mehir olarak verdim. Bunca değerli serveti verdiğim kadını bir anda nasıl boşayabilirim? Üstelik benim öyle başka bir bahçem de yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sabit'in yaklaşımını öğrenmiş oldu. Cemile'ye bu defa sorusunu şöyle sordu: Sabit seni boşayacak olsa, nikah sırasında aldığın değerli mehri iade eder misin? Böylece sen mehrini verip nikah bağından kurtulmuş olursun. Sabit de nikah hakkından vazgeçip bahçesini geri almış olur. İki tarafta bir şey verirken bir şeyleri almış sayılarak karşılıklı mağduriyetlerinizi gidermiş sayılırsınız. Teselli tarafınız bu olur. Cemile buna hemen razı oldu. Kocasının nikah sırasında kendisine mehir olarak verdiği bahçeyi memnuniyetle iade ediyorum dedi. Sabit de öyleyse ben de nikahını aynı memnuniyetle ona iade ediyor. Bu andan itibaren boşamış bulunuyorum. Özgürdür dedi. Taraflar böylece bir şey verirken bir şey de aldıklarından helalleşerek ayrılmış oldular. Bu olay üzerine Bakara suresinin 229. ayeti nazil oldu. Ayet-i Kerim'i anlaşmayı iptal etmiyor. Hatta ortak aile hayatını sürdürme sevgisi yok olunca hanımın aldığı mehri verip de nikahını ortadan kaldırmasını meşru görüyor. Ancak erkeğin fırsatçılık edip de kadından veremeyeceği miktarda mal istememesini de tavsiye ediyordu. Bu hadise üzerine Fıkıhta hüküm şöyle tespit edildi. Kadın ayrılmak istediği beyine bir şeyler vererek kendini boşatabilir. Yeter ki beyi fırsatçılık edip de kadından veremeyeceği miktarda haksız mal isteğinde bulunmasın. Şimdi siz söyleyin, İslam'da kadın dinleniyor mu dinlenmiyor mu? Bu olaya bakılırsa o kadar dinleniyor ki kendisini seven kocasını dahi kendisi sevmediği için boşatabiliyor istediği ayrılığı sağlayıp özgürlüğüne kavuşabiliyor. Evet bir husus daha var değerli dinleyenler. Boşanan kadının tekrar evlenmesi için bir müddet var mıdır diye bir husus var. Boşanma sonrasında belli bir süre bekleme mecburiyetinden dolayıdır ki İslam'da nesil karışması söz konusu olmaz. Dün birinden boşanıp bugün biriyle evlenmelerde meydana gelen Babalığı inkar olayı yaşanmaz. Öteki kocasından aldığı çocuğu berikine mal etme gibi hayat boyu sürecek bir besvese ve şüphecilik bahis mevzu olmaz. Boşanan kadın hemen bir başkasıyla evlilik yapamaz. Önce boşandığı kocasından herhangi bir hamilelik durumunun olup olmadığını ispat ve tespit etmesi için üç ay halini bitirmesi yani 3 ay beklemesi gerekir. Bu bekleyiş hem çocuk nesebinin doğru tespiti için gerekli hem de boşanmış olmanın meydana getirmesi muhtemel psikolojik sarsıntının aşılması için lüzumludur. Aile kurumunu yeniden teşkil ederken gereken saygı ve özenin gösterilmesinin de zaruri bir sonucudur. Bu sebeple İmam-ı Azam Hazretleri boşanan kadın 3 tam hayızlı devreyi tamamlayınca gereken müddeti doldurmuş olur derken Şafii Hazretleri de 3 tam temiz halini tamamlamasıyla müddetini bitirmiş olur demiştir ki sonuçta 3 ay bekleme gereği meydana çıkmış olur nitekim ay hali görmeyen yaşlılar ile küçüklerin bekleme müddeti de 3 aydır hamileninki ise çocuğunu doğuruncaya kadardır bir de kocası ölenin beklemesi vardır ki bu da dört ay on gündür. Bu bekleme müddetleri içinde kadınlar yeni bir evlilik arayışı içinde olmadıklarını ifade için süslenmezler, şımarık hareketlerde bulunmazlar, üzüntülü giyim kuşam içinde görünürler, albenili giyimden uzak kalmaya dikkat ederler, dışarıdan da onlara bekleme müddeti bitinceye kadar evlilik teklifi yapılmaz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 Yüce İslam ayrılmalarda ikinci evlilik için bekleme müddeti koymuş, neslin kime ait olduğu kesinleşinceye kadar yeni bir evliliğe izin vermemiştir. Ta ki ömür boyu sürecek bir şüphecilik, anaları, babaları bunalımlara sokmasın. Ötekinin çocuğunu belki kendi çocuğu zannıyla nüfusuna kaydettirme gibi hazmedilmez bir hataya maruz kalmasın. Burada, Müddet beklememesi gereken biri vardır. O da nişanlanıp nikahlandıktan sonra bir araya gelemeden Nikaha bozulup ayrılanlar. Bunların bir arada baş başa halvette kalmamış olmaları iddet beklemelerini ihtiyaç bırakmamıştır. Evet, bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Burada müddet beklememesi gereken biri vardır. O da nişanlanıp nikahlandıktan sonra bir araya gelemeden nikahı bozulup ayrılanlar. Bunların bir arada baş başa halvette kalmamış olmaları iddet beklemelerine ihtiyaç bırakmamıştır demiş. Ve bir aile ilmihalinin de burada sonuna geldik. Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin inşallah. Ve Rabbim sizleri korktuklarınıza düçar eylemesin. Ümit ettiklerinizden de mahrum eylemesin. Yüzünüzden tebessümü, gönlünüzden sevgi ve muhabbeti eksik etmesin. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın değerli dinleyenler. Ve o dualarınızı Cenab-ı Hak katında kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz, bir sohbet programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi, bir duamız ve şiirimizle, size elveda demeden önce, hepinizi Allah'a emanet ediyor, bir sonraki sohbet programında buluşmak üzere, Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. zorluklar içerisinde sıkıntı çekenlerin bütün dertlerini gideren gamlı ve kederli olanlara nefes aldırıp onları ferahlandıran mahsumların hüznünü mutluluk ve sevinci çeviren güzeller güzeli Rabbimize sonsuz hamdü sena Cenab-ı O'na itaati kendine itaat kabul ettiği Biricik kıble müma efendimize O'nun hak ailesine Tertemiz ashabına Selatü selam ediyor Günahlarımızın Rahmet deryasında eriyip gideceği recasıyla El açıp yalvarıyoruz Merhameti sonsuz biricik Rabbimiz sıkıntılarımızı izale buyur ve bizleri içerisinde bulunduğumuz gamlardan kederlerden kurtar en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir çıkış yolu bir ferahlık nasip eyle bu mücrim bendelerini nefislerimizin İnsi ve cinni şeytanların ilka etmeye çalıştıkları vesveselerden, şehvet ateşinden, gaflet zilletinden uzak tut. Bizlere rahmetinle muamele buyur da bizi günahlardan koruyacak elbiselerle donat. Bize mehafet ve mehabet duygularıyla beraber müşahede imkanı lütfet. Lütfette bütün varlığın senin birliğine şeffaf bir ayna olduğu hakikatini görebilelim. Kulaklarımıza ve gözlerimize de hakkı görmeyi ve hakikati duymayı müyesser kılın. Bizi cehalet vadilerinin dar ve boğucu atmosferine de terk etme Allah'ım. Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme aile efradına ve bütün ashabı güzinine salatü selam ederek bunları senden dileniyoruz dualarımızı kabul buyur Rabbimiz dinleyenler 1809 ile 1861 yılları arasında yaşamış Şeref Hanım'ın bir Efendimizle ilgili natını sizlere okuyarak hem Efendimiz'e bir arzuhal hem de bu mısraları yazanın Ruhunun şad olması ümidiyle bu natı sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyenler. Günahtan gayri yok bir özgekarım ya Resulallah. Geçer gafletle her leylü neharım ya Resulallah. Serapa dolmada defterler amali kabihimle Kiramen Katibinden Şermisarım Ya Resulallah Nide pervaz edem Uçmaya ferda kalmışım Aciz Kemendi nefsü şeytana Şikarım Ya Resulallah Eşiğin görmeye Bin canım olsa Eylelim kurban O rütbe Hadden açtı intizarım ya Rasulullah. Ölür isem gubar ravzana yüz sürmeden ta haş. Döünsün taş ile senki mezarım ya Rasulullah. Senin efsafını kabil midir etmek şeref ifa? Ne çare elde yoktur ihtiyarım ya Rasulullah.